Demek ki doğum tarihi belli. Peki 1902'de veya 1900 diyelim, 1900'de veya 1930'da Hasan Albayn'ın ihvanı kurduğunda, doğduğunda ve ihvanı müslümini kurduğunda ümmeti Muhammed'in hali neydi? Nijeryadan Kafkaslara kadar kendi bayrağı hiçbir yerde dalgalanmayan.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 22 yaşında bu hareketi başlattı ama çalışması 15 yaşında başlamış. <gülüyor> Örgütlenmeye 22 yaşında çıkmış. İki, alim bir insanın çocuğu. Doğru. Ama kendisi ezerli değil, edebiyatçı biliyorsunuz. Edebiyat öğretmeni. 22 yaşında edebiyat öğretmeni daha yeni olacak. Tayini çıkmış, işte kura'dan çıkmış, bir yere gidecek. Böyle bir genç,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 Asabı ı Kehf'i de Allah iman davasını ispat etmek için mucize olarak kullandı, yarattı nasıl dersek. Aynı Asabı ı Kehf dönemine benzer bir dönem yaşamış olan ümmeti Muhammed'e Hasan el-Benna'yı bu şekilde çıkardı arkadaşlar arkadaşlarıyla beraber. Arkadaşlar Hasan el-Benna'nın zamanı çok önemli. Çünkü Hasan el-Benna şu anda çıksa bir defa linç edilir.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 dina yapan usta demek. Hasan ne demek? Güzel demek. Hasan Benna'yı birleştirince ne çıkıyor? Güzel usta kelimesi çıkıyor. Bir insana lakabı bu kadar yakışır yahut. Sonradan verilme bir isim değil, Sülaladı adamın. Parçalanmış yapımızı yapmak için çıkmış bir adam diyor. Soyadı da kendine benzemiş. Rahmetullahi aleyhim cemiyen. Hasan el Benna arkadaşlar çıkış zamanı itibariyle Değerlendirildiğinde mezarlıktaki diri gibidir dedik. Çünkü ümmetin ulemasının herhangi bir şeyi düşünemediği bir zamanda iddia terakkiinin ne dolaplar döndüğün, döndürdüğünü ulemanın, sarıklıların anlamadığı bir zamanda edebiyatçı Hasan anladı bu işi. Hamdi yazırların Abdülhamid'in karşısına çıktığı zaman hal fetvası vermek için Hasan el-Benna Ezer hocalarını kandırmaya çalışıyordu örgüt kuralını diye. Orada o, orada o. Arkadaşlar, çok önemli bir zamanlama açısından ipucu daha hilafet ne zaman kaldırıldı? 1924. İhvane Müslümin'in kuruluşu da 1926. Hasan el-Benna'yı Türkiye Cumhuriyeti'nin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 Dolayısıyla tarikat erbabı Müslümanları Benna'cıyız biz diyorlar. Bakıyorsun yüzde yüz Selefi. Halbuki Selefilikle tarikatçılık sağ ve sol gibi bir arada durmaları mümkün. Hasan el Benna hem tarikatçı hem Selefi. Mesela dünyadaki bütün Selefi hareketleri Hasan el-i Benna'yı severler. Mücahit adamdı diyorlar. Şimdiki üç tane beş tane aşırı hoca bakma onun muasırı olan Selefiler var.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 Bakıyorsun tipik bir Erbakan, Mısır'ın baştan hoca sanayi tesisiyle donatmış. Hükümet vergi toplamaya yetiştireyim bu fabrika kuruyor. Halkı sahibi yapıyor fabrikaların, müthiş fabrikalaşma yapmış. Sanayici, sanayici. Tekstilci, tekstilci. Tespih, tespi. Silah, silah. İnsan ne istiyorsa insanlık var onda.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 Arkadaşlar mezarlıktaki diri Hasan el-Benna hakkında çok söyleyecek şeyi biliyorum. Kendi ailesinden insanlarla oturup konuşup öğrendiğim şeylerim var. Tabii şahittir ki bunları konuşmaya utanıyorum bile. İlgimiz olmayan şeyler bize göre. Yani olan masalı gibi gelecek şimdi. Ama Hasan el-Benna'nın arkadaşlar maalesef <gülüyor> kitabı yok. Kitap yazmaya vakti yoktu çünkü. Risaleler diye...